Bismillahi r-Rahmani r ve nasta'ainuhu ve nasta'firu ve n'auzu billahi min shurur ve min Men ve men Ve la ilaha illallah la Ve abduhu ve hadis Allah ve khair al-hadi hadi ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Evet. Vela ve bera konulu dersimizin 5 bölümdeyiz inşallah. Kitap ve sünnete dönüş her meselede olduğu gibi bu meselede de e, şarttır. Kitap ve sünnetin manalarını düşünüp onlarda geçenlerle amel etme mecburiyetimiz vardır. Çünkü kurtuluşun ve kalp huzurunun yolu da ancak bununla mümkündür. Allah Azze ve Celle Ras suresi 28. ayetinde bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla sükunet bulur buyuruyor. Bütün bunlara rağmen kitabı kitap ve sünnetin yolunun ne olduğu kitap ve sünnetin ruhlara vela ve bera ikidesini nasıl ektiğini Bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siretinde nasıl uyguladığını, Mekke ve Medine dönemlerinde e, nasıl hareket ettiğini bu Vela ve berâ derslerinde örnekleriyle göreceğiz inşallah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin açıkça ilan etmelerinden beri o sahabelerin asr saadetten bu yana bu kelimenin açıkça ilan edilmesinden beri sürüp giden, asrımıza kadar uzanan bir vela ve bera meselesi vardır. Deliller ister kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den olsun, ister sünnetten olsun oldukça fazladır bu konuda. Bakara Suresi'nin 256. ayetinde Kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse sağlam kulpa sarılmıştır buyruluyor. Yani e, burada... E, Tağut kelimesi, tuyan eden, azgınlık eden, haddini aşan, sınırını aşan her şey kelime anlamı itibarıyla e, bu ayette özellikle hususiyetle şeytan söz konusu edilmiştir. Çünkü kulun ilk önce Allah'a iman etmesine engel olan şeylerin başında şeytan gelir. Kişi şeytanı inkar ederek Allah'a iman eder. Böylelikle tağutu reddetmesi yerini bulmuş olur. Bunun dışında bu şeytanla sınırlı kalmayabilir. İman etmesine, Allah'a iman etmesine engel olan her ne varsa, işte bir yönetici olur, sevdiği birisi olur, eşi, çoğu, çocuğu olabilir, bunlar olabilir. Bunların hepsini reddedip Allah'a iman ederse sağlam kulpa sarılmıştır. Diğer bir ayette hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler ediniz de o gönüllerinizi birleştirmiş ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Ali İmran 103. Ayet Bu okuduğumuz her iki ayette de e, tek bir mesele var. İlk ayette Bakara 256. Ayetinde Allah'a imanın önüne geçen her ne varsa onlarla dostluğu kesmek, onlarla onların bu imana engel olmasına e, müsaade etmemek. Diğer ayette ise birbirine düşman olan insanların sırf Allah için birbirini sever hale gelmesi, e, Allah için sevmenin gerçekleşmesi. Aksi takdirde bu gerçekleşmezse cehennem çukurunun kenarında olmayı her an o ateşin içerisine e, insanların verecek olduğunu belirtiyor Allah Azze ve Celle. Yani bundan kurtulmanın çaresi e, Allah için kardeşliği tesis etmek, kurmak. Başka bir ayette Enam suresi 71. ayetinde şöyle buyruluyor. De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Lokman 22. ayetinde de iyi davranışlar iyi davranışlar içinde kendini Bütünüyle Allah'a veren kimse gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır buyruluyor. Evet, Ali İmran 85. ayeti, Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilesin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan eden ziyan edenlerden olacaktır. İslam şüphesiz bütün peygamberlerin gönderildiği dinin adıdır. Ee, Nuh Aleyhisselam'dan bu yana, şeriatla gönderilen rasullerin hepsi de Adem Aleyhisselam da dahil yani ondan beri bütün peygamberlerin mensup olduğu din İslam idi. Hepsi İslam diniyle gönderilmiştir. Bu İslam dininin şartlarından birisi bütün peygamberlere iman etmektir. Yahudiler İsa Aleyhisselam'a iman etmedikleri için onlar Yahudi adını aldılar veya Musevi adını aldılar. İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar Müslüman adını aldılar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde de e, ona iman etmedikleri için Hristiyanlar Nasara adını veya İsevi adını aldılar. İslam dinden ayrılmış oldular. Çünkü peygamberlerden herhangi birini inkar, kişi İslam dinden çıkarır. Böylelikle Yahudiler de, Hristiyanlar da İslam dinden ayrılmış oldular. Fusile Suresi 33. Ayetinde İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kiminizin sözü daha güzeldir. İşte bütün bu naslar ve deliller Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara bu dini sayesinde ne kadar nimetler ihsan etmiş olduğunu kanıtlayıp ortaya koymaktadır. Çünkü vela yani Allah için dostluk konusu onun için gücün ve izzetin kaynağıdır. İşte kim böylesi bir velaya Allah için dostluğa İslam'ı uygulayan idareciye bağlanır ve bunu gerçekleştirecek olursa işte o kimse sapasalam kulpa kopmaz bir ipe sarılmıştır. Bu konuyla ilgili hadislere gelince Ebu Hureyir radiyallahu şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah azze ve celle cahiliyenin kibir ve gururunu ve atalarla övünmeyi sizden gidermiştir. Takva sahibi bir mümin veya bedbaht günahkar olmak üzere insanlar artık iki sınıftır. Siz Adem'in oğullarısınız ve Adem ise topraktandır. Bir takım adamlar bir takım topluluklarla övünmeyi mutlaka bırakmalıdırlar. Çünkü onlar cehennem kömüründen bir kömürdürler. Aksi halde burnuyla fışkı yuvarlayan Culan yani bok böceğinden Allah katında daha önemsiz olacaktır. Bunu Ebu Davud Tirmiz'i, Rivayet etmiştir. Tirmiz Adis'in hasen olduğunu belirtmiştir. Bu rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam atalarla övünmeyi hem de bu kendileriyle övünülen ataların cehennem kömürü, cehennem yaktı olmuş kimseler olduğunu bildiriyor. Bunlarla övünmeyi mutlaka bırakmalılar, aksi takdirde o pislik böceğinin durumuna düşerler, ondan daha önemsiz bir dereceye düşerler buyuruyor. Özellikle Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ümmetinin terbiye ve eğitimiyle iyiden iyiye uğraşmış, onların soy sopla övünmelerini önlemiş, bu gibi şeylerden uzak kalmalarını sağlamıştır. Çünkü bu gibi şeyler dinde herhangi bir değere sahip değiller ve herhangi bir hayatiyetleri de yoktur. Ancak bizim gördüğümüz bir şey vardır. O da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kişilerin İslam safına intisaplarını teşvik etmiş olmasıdır. İşte övünülecek şey olarak bu yeter. Bu konuda... Bir iki hadis daha hatırlamakta fayda var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam takvasının öne geçiremediği kimseyi nesebi, soyu, sopu öne geçiremez buyurmuştur. Başka bir rivayette kim atalarıyla, babalarıyla övünürse ona babasının şeyini ısırtın ve bu konuda kapalı da söylemeyin açıkça sövün buyuruyor. Yani bu Nesai'nin sahih bir isnatla rivayet ettiği bir hadis. Yani babalarla öğünmeye, öğünme karşısında böyle açıkça sövmeye bir emir, bir teşvik var Nebi Aleyhisselatü vesselam'dan. Babasının şeyiyle sövün, babasının şeyini ısırtın ona diyor. Ebu Ukbe radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadise göre ki kendisi İran halkından bir azatlı köledir. Şöyle demiştir. Nebi Aleyhisselatü vesselam ile birlikte Uhud'da bulundum. Bu arada müşriklerden birine vurdum. Bunun üzerine dedim ki bu darbeyi benden al çünkü ben Farslı, İranlı bir gencim. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüp baktı ve sen bu darbeyi benden al çünkü ben Ensari bir gencim deseydin ya buyurdu. Burada, e, bu da Ebu Davud'un ve İbn-i rivayet ettiği bir hadis. Burada e, bazıları diyor ya hani ya işte bir kimsenin ben Türk Müslümanım, ben Kürt Müslümanım, ben işte Fransız Müslümanım, İngiliz Müslümanım söylemesinde ne sakınca var ki gibi sözler ediyorlar. Ee, bu hadiste bu şahıs İranlı iken Müslüman olmuş. Farslı, Fars kökenli yani. O, o kavmin azatlı bir kölesi. Ve bu darbeyi benden al. Yani ye bu darbeyi. Belki Türkçe'de tam karşını bulmuyor. Al sana manasında. Al sana kimden? Ee, Farslı. İranlı bir gencim ben diyor. Peygamberi'ye satırsam bundan hoşlanmıyor. Ben ensari bir gencim deseydin ya diyor. Ensardan olduğunu söyleseydin diyor. Yani ırk ile e, söğünme, e, övünme e, içerebileceğine bu ifadeyi hoş görmüyor. Evet bu konuda kendisini e, selefe selefi salihinin yolunda olmaya veya kitap ve sünnetle amel etmeye nispet eden bazı gafil kimseler de e, maalesef bu hataya düşebiliyorlar. İşte ben Türk Müslümanıyım. Ne var ben işte bunu söylememde? Veya Kürtlüğünü niye gizliyorsun gibi değişik e, söylemler oluyor. E, Allah Azze ve Celle Hac Suresinin 78. ayetinde, son ayetinde de belirttiği gibi e, bizleri Müslüman olarak isimlendirmiş ve bu isimle yetinmeliyiz. Bunun dışında e, ırkı gündeme getirmek, eğer e, böyle övünmeyi, ırk ile övünmeyi içerebilecek bir manadaysa bu gencin yaptığı gibi o zaman bu hoş olmayan bir tavır oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste görüldüğü gibi açıkça bunu kınıyor. İslam akidesinin amacı Allah'ı birlemektir. Bu da ona bağlanmakla, ona sevgi duymakla, onu tazim etmekle, ona itaat etmekle İnabet yani yönelme ve huşu ile korku ve ümit arasında yaşamakla sağlanır. Ayrıca Allah'tan başka tüm sevilenlerden, korkulanlardan ve arzulardan nefsi arındırmakla mümkündür. Nitekim Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 107. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de Yoktur buyuruluyor. Nebi Aleyhisselatü da Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'ya şöyle söylemiştir. İyi bil ki şayet ümmet sana fayda verecek bir şey konusunda toplanıp bir araya gelseler, o hususta Allah'ın senin için yazdığı şey dışında bir menfaat sağlayamazlar. Şayet onlar sana bir zarar verecek şeyde bir araya toplansalar, yine Allah Azze ve Celle'nin senin aleyhine yazdığı bir şeyin dışında asla bir zarar da veremezler. Bunu Tirmizi Kader babı, e, kıyamet, kıyamet babında rivayet etmiştir. Şayet kul sadece tevhid esasına sarılırsa artık o kalbinden Allah'tan başkalarından korkmayı çıkarıp atmıştır. Artık ona düşmanı pek ehven, pek hafif kolay gelir. Allah Azze ve Celle'den korkmak varken bir de onunla birlikte bir başkasından korkmaz artık. Çünkü kul korkulması gereken varlık noktasında Allah Azze ve Celle'yi Tek bir korkulacak varlık kabul etmiştir. Artık sevgisini, korkusunu, tevekkülünü o varken bir başkasıyla meşgul olmamayı hep bu esasa bağlamıştır. Evet, Tevhidi gerçekleştiren tevhide sarılan kul şu gerçeği de çok iyi öğrenmiştir. Tüm duygu ve düşüncelerini düşmanı hakkında çalıştırılması, ondan korkması ve onunla meşgul etmesi sadece bu kimsenin o konuda tevhidin eksikliğine bir delildir. Evet, tekrar edeyim ifadeyi. Tüm duygu ve düşüncelerini düşmanı hakkında çalıştırması, düşmandan korkması, onunla meşgul olması, bütün düşüncesini onunla meşgul etmesi, sadece bu kimsenin o konudaki tevhidinin eksikliğinden ileri gelir. Mesela daha önceki derslerimizde belki... Buna işaret etmiştik şu ifadelerle. Mesela günümüzde diyorlar ki işte Tağut şöyle yapıyor, Tağut böyle yapıyor işte falan filan. Tağut'u o kadar gözünde büyütüyor ki Allah Azze ve Celle yegane korkulacak makam iken Tağut'un korkusu da insanların kalplerinde yer etmeye başlıyor. Şimdi e, bu korku sebebiyle şer'an hiç de uygun olmayacak durumlara kendi kendisini sokuyor. Evet. Korkuda böyle düşman edindiği varlığı gözünde büyütüp bütün düşüncesini ona yoğunlaştırdığı zaman insan bazen Allah ile beraber korktuğu bir varlık. Yani Allah'a rağmen korktuğu bir varlık veyahut belki de Allah'tan daha fazla korktuğu bir varlık haline getirebiliyor. Eğer bu korku sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin Nebisi Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla meşru kıldığı şeyleri terk ediyorsa bu korku kolu şirke götürür. korkuda şirke götürür. Yani Allah için düşmanlık ettiğini zanneder ama e, Allah'ın koyduğu sınırları aşmasıyla kendisi bir tağıt haline gelir. Bunun farkına varmaz. O yüzden her meselede kitap ve sünnetin sınırlarına çıkmamak için her şeyden önce kitap ve sünneti iyi bilmemiz lazım. Peygamber ve vesselamın onun seçkin sahabelerinin batıldan uzak yolunun sınırlarının iyi çizilmesi lazım. Tabii ki burada kastedilen şey e, tedbir tedbirin terk edilmesi değil tedbir alınmalı e, Allah Azze ve Celle'nin meşru kıldığı tedbirlere sarılmak ayrı bir konu. E, şayet kişi mücerred tevhid esasına bağlı kalmış olsa bu meselede mutlaka onun kendisini meşgul eden bir Uğraşısı olurdu. Allah Azze ve Celle onu korumayı üzerine aldığı gibi onu savunmayı davet etmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle gerçekten iman edenleri savunur ve korur. Şu çok iyi bilmesi mecburidir ki kişinin tevhid esasına bağlanması ve buna sahip olması halinde Allah Azze ve Celle'nin büyük koruma alanına girmiş demektir. Kim de böyle bir sığınağa girerse artık o kimse emin ve güvenilir olanlardan olur. Seleften bazılar der, demişlerdir ki, kim Allah'tan korkarsa her şeyde ondan korkar. Ancak kim de Allah'tan korkmaz ise o her şeyden korkar. İşte kastettiğimiz mana bu. Gerçekten bunu İbn-i Bedayül Fevayet adlı eserinde nakletmiştir Seleften. Kişi sadece Allah'tan korkarsa ve az önce şu okuduğumuz i̇bn Abbas radıyallahu anh hadisinde olduğu gibi, bütün... İnsanlar ve cinler bir araya gelse sana zarar dokundurmak için Allah'ın dilediği dışında bir zarar veremezler. Yine bütün insanlar ve cinler bir araya gelip sana bir fayda dokundurmak istese Allah dilemedikçe o faydayı sana sağlayamazlar. Biz madem ki Allah Azze ve Celle'nin kaderi karşısında mahkum kullarız. O kaderinin sınırlarının dışına çıkamayız. Ancak bize düşen bir mesuliyet var o da e, kaderle mücadele etmemizdir. Nasıl bir mücadele? Kaderle mücadelemiz Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği ve yasakladığı hususlarda gerekeni yapmak. Yasaktan sakınma hususunda kaderle mücadele etmek, emri yerine getirmek hususunda kaderle mücadele etmek. Ama mesela Allah Azze ve Celle'nin kefil olduğu rızık gibi bir meselede kaderle mücadele edemezsin. Kaderle mücadele nasıl olur? Allah'ın e, haram kıldığı bir şeyi bir rızık olarak veya başka bir iş olarak, dünyevi bir mesele olarak sana takdir edilmeyen bir şeyi elde etmek için e, Allah'ın çizdiği sınırı aşman, haram hududuna girmen, itaatten çıkıp fıska bulaşman veyahut küfre girmen. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin e, razı olmadığı, yasakladığı bir mücadele. Ama hangi konuda mücadele edersin? Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmek hususunda. Mesela e, yine kader meselesine verdiğimiz örnek neydi? Yaralı bir vatandaş görsek şunu diyemiyoruz değil mi? Ya Allah buna ölmeyi takdir etmişse biz bunu zaten kurtaramayacağız. En iyisi bırakayım gitsin. Bak bu bize meşru değil. Bize bir mesuliyet var orada. Onu kurtarmak için elimizden geleni sarf etmek o çabayı göstermek. Allah Azze ve Celle bunu bize e, mükellefiyet olarak sunmuş. Ha Bunu yapmana rağmen baktın, kurtulmadı. Allah'ın takdiri gerçekleşti sonuçta. Allah'ın takdiri değişmedi. Ama bizim üzerimizdeki mesuliyet kalkmış oldu. İşte e, Allah'ın emrini yerine getirmekte kaderle mücadele etmek budur. Kaderi yine aşamıyorsun ama mücadeleni yapıyoruz. yapıyorsun? Mücadeleden kastımız bu. Harama bulaşmamak konusunda da aynı. İşte bu yani kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Kim de Allah'tan korkmaz ise o her şeyden korkar meselesi. Vela ve bera konusunda ruhlarda Akide'nin gereğince yerleşmesi için Akide'nin metotlarından birisidir. Ayrıca bu yoldan başka bir yol daha vardır. Bu da kıyamet sahnelerinde yardımcı olma yoldur ki böylece husumeti, düşmanlığı tasvir edebilsin. Evet, bunu... ''Tabi olanlarla, kendilerine tabi olunanlar yani idare edenlerle idare edilenler arasındaki düşmanlığı e, tasvir etmiş olsun. Çünkü bunlar Allah'ın dünya için öngördüğü yoldan başka bir yola girdiler. Bunlar tüm dostlukları ve düşmanlıkları hep adetlere, törelere ve atalarının dinlerine göre sürdürdüler. Her bir fırka kendi arkadaşından böylece uzaklaşıp gitti.'' Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 166. ayetinde şöyle buyuruyor. O zaman görecekler ki, kendilerine uyulup arkalarından gidilenler, uyanlardan hızla uzaklaşırlar ve o anda her iki tarafta azabı görmüş, nihayet aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır. Dünyada hiç düşünmeden bazı kimseleri kendilerine önder edinen, böylece batıl yola giden kimseler, ahirette o önderlerin kendilerinden uzaklaştıklarını görürler. Ancak, her iki taraf da içine girecekleri azabı görmüşler ve ondan kurtuluş olmadığını anlamışlardır. Dünyadakinin tersine, bu sefer uyanlar konuşurlar ama artık faydası yoktur. Bakara 167. ayeti şu şekilde devam ediyor. Kötülere uyanlar şöyle derler, ah keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da, şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işlerini pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir ve onları artık cehennem ateşinden çıkamazlar. Hiç şüphesiz bu durum Allah ve Resulünü bırakıp onlardan başkasını dost edinenlerin durumudur. Bunlar bu Allah ve peygamber düşmanları adına dostluklar kurarlar. Bunlar adına düşmanlık sürdürürler. Bunların hoş karşıladıklarını hoş karşılarlar. İstemediklerini istemezler, onların kızdıkları şeylere bunlar da kızarlar. Böylece tüm yaptıkları batıl şeylerdir ve yarın kıyamet gününde fazlasıyla pişmanlık duyacaklardır. Tüm sıkıntılar ve dertleriyle baş başa kalacaklardır. Çünkü bunların Allah ve peygamber düşmanlarıyla birlikte oluşları ve birlikte hareket etmeleri kendilerini kurtaramamıştır. Allah ve Rasulun yanında yer almaları gerekirken başkalarının yanında yer almayı tercih etmişlerdir. Artık kıyamet gününde Allah'tan başkası adına sürdürülen dostluk ve düşmanlıklar tüm sebepleriyle son bulacaktır. Herkes o gün kendi başının derdine düşecektir. Ancak o gün bir tek sebebin yararı vardır. Yani sarlanılan sarlan sebeplerin bu da kişiyle Allah arasını birleştirecek olan Allah için sevgi ve saygıdır. Kişi şayet bir şeyi sırf Allah'a ve Resulüne kavuşmak için terk etmiş ise... Bir tek Allah'a ibadet etmek ise işte kişiyi kurtaracak olan budur. Çünkü bu hususta gerekli sevgiyi ve buzu vermeyi ve alı koymayı, dostluğu ve düşmanlığı, yakınlığı ve uzaklığı hep bu sebebe dayanır ve dayanması da gerekir. Aynı zamanda her bakımdan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e itiraz etmeden tabi olmalı. Onun sünnetiyle çelişen ve buna muhalif olan, aykırı olan bu hususlardan onun gösterdiği yolun dışında bir yoldan uzak olmalı ve onları tümüyle terk etmelidir. Ayrıca İslam'da yetki meselesi olarak sunduğumuz velâ ve berâ konusunu anlatırken Kur'an'ın izlediği bir yol da misaller ve örnekler sunmasıdır. Nitekim bu gibi örnekler Kur'an-ı Kerim'de bir hayli fazladır. Bu meselede en önemli örnek İbrahim aleyhisselam'ın örneğidir. Çünkü o velâ ve berâ konusunda ilk örnektir. Yani kimlerin dost edinilip, kimlerden de uzak durulacağı konusunda ilk numunedir. İşte bu işin önemi nedeniyle ondan söz etmek için ayrı bir bölüm ayrılacak. Onun bu ustaki tavrını da o bölümde görmüş olacağız inşallah. Şayet kalpte Allah Azze ve Celle'nin sevgisi bulunursa artık mümin bu takdirde her türlü külfeti ve sıkıntıyı yüklenir, hepsine göğüs gerer bu yolda Allah için nasıl ibadet etmesi gerekiyorsa öylece ibadet eder ve bunun gereklerini de yerine getirir. İşte Allah düşmanlarının karşı koymaları, onların da bunlarla cihadı, bunlara buz etmeleri, onlardan uzak durmaları, Allah yolunda onların eziyetlerine katlanmaları hep kalpteki bu sevgiden kaynaklanır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim bu akideyi sunarken tehdit ve korkutma içeren bir üsluba sahiptir.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 Korkmazlar, hiç kimsenin kınamasına aldırmazlar. Ancak Allah emrine boyun eğenleri sever, onlara yardım eder ve onların dostudur. Nitekim Saf suresi 4. ayetinde Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak savaşanları sever buyurmuştur. Başka bir ayette Ali İmran 150. ayetinde bilakis Mevla'nız yardımcı ve dostunuz Allah'tır ve o yardımcıların en hayırlısıdır buyurulmuştur. Hayç suresi 78. ayetinde Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevladır o ve ne güzel yardımcıdır buyrulmuştur. Allah'ı sevmenin yolu ve en önemli şartı Allah Azze ve Celle'ye Resulüne uymakla mümkündür. Nitekim Ali İmran 31. ayetinde Ey Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı bağışlasın buyuruluyor. Allah kendisine rahmet eylesin. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak, şeriatına zahiren ve batınen yani içten ve dıştan bağlı kalmak Allah sevgisinin gereğidir. Nitekim Allah yolunda cihad etmekte, onun dostlarını sevmek, düşmanlarına da düşmanlık göstermekte Allah Allah'ı sevmenin bir gereği ve gerçeğin ta kendisidir. Tuhvetul Irakiye'de bunları belirtir. i̇bn Kesir de tefsirinde Hasan el-Basri'nin şöyle dediğini naklediyor. Bir toplum kendilerinin Allah'ı sevdiklerini ileri sürmektedir. Allah Azze ve Celle de kendilerini de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ayetiyle imtihan etti. Yani kim ki Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa bu ayete muhataptır. Rasule hitaben Şöyle demesi emrolunuyor. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Eğer Allah'ı seviyorsanız. Yani peygambere tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Aslında kitap ve sünnet bu ümmeti Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek esasları üzerinde yetiştirmiştir. Kişi Allah için dostluk ve yetkisini kullanacak ve Allah için uzaklaşılması gerekenden uzaklaşacaktır. Öyle ki buna bağlı olan bir Müslüman bu noktada ateşe atılacak bir duruma gelmiş olsa... Burada tercihini küfre girmektense ateşe girmek şeklinde yapacaktır. Zira Allah Azze ve Celle kendisini o küfürden kurtardıktan sonra kişi tekrar oraya dönmeyi istemez. Gerçi bugün vela ve berâ konusu Müslümanların gerçek hayatından çıkmış ve kaybolmuştur. Ancak Allah'ın kendilerine rahmetiyle muamelede bulunduğu kimseler hariç. Aslında bu kayıp bu büyük ve önemli konunun değerini düşürmez ve bu gerçeği ortadan kaldıramaz. Şeyh Hamd bin Atik şöyle der. Allah'ın kitabında bu mesele hakkında fazlaca delilleri bulunan bir başka hüküm yoktur. Tevhidin vücubu ve gerekliliği ile tevhidin zıttının haramlı hakkındaki meseleden sonra Kur'an'da hakkında en çok delil bulunan hüküm vela ve berâ meselesidir. Yani Allah için dostluk ve Allah için uzaklaşma, Allah için düşmanlık hükmüdür. İnsan aklının ürünü olan görüş ve düşüncelerin, sistemlerin ve kısır görüşlerin bir bakma değer kazanması Esas itibariyle insanların Allah'a ve Resulü için velayeti kaybetmelerini bir de taguttan uzaklaşmalarının bir sonucudur ki tağgutlar insanları hep yaldızlı sözlerle ve kafalarla bu kandırmayı hedeflemişlerdir. Evet. Rahman'ın dostları ve şeytanın taraftarları meselesi var sırada. Kısaca ona da giriş yapmaya çalışalım. Rahman'ın yani Allah'ın dostlarının varlığıyla şeytan dostlarının ya da yandaşlarının varlığı çok eskidir. Bu ta Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından ve Allah'ın meleklere Adem'e secde emrini vermesinden itibaren başlar. Bilindiği bu emre iblis denilen şeytan e, haricinde bütün melekler icabet etmişler ancak iblis büyüklenerek Böyle bir emirden kaçınmıştı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam ile İblis arasındaki düşmanlıktan birçok surede bahsedilir. En çok söz edildiği sureler ise Bakara, Araf, Taha sureleridir. Şöyle buluruyor örnek olarak. Bir zamanlar biz meleklere ve cinlere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi.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 Ve içinde bulunduklarından yani cennetten onları çıkardı. Bunun üzerine bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz. Sizin için yeryüzünde barnak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır dedik. Bu durum devam ederken Adem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı, kelimeler aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır. Dedik ki hepiniz cennetten inin. Eğer benden size bir hidayet gelirdi. Her kim hidayetime tabi olursa, göndereceğim peygamberler oyuyup benim emirlerimi tutar, yasaklarından kaçınırsa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntüde çekmezler. Bakara suresinin 34-38. ile ayetleri. Araf suresinde ise iblisin neden secde etmediğinin açıklamasını görmekteyiz. Rabbimiz azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken secde etmekten seni alıkoyan nedir? İblis, ''Ben ondan daha üstünüm çünkü beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın.'' dedi. Araf 12. ayet. Allah Azze ve Celle İblis'e secde etmesine emir buyurdu. Ancak o büyüklendi ve secde etmekten kaçındı. Allah kendisine lanet etsin, o bu yüzden bozuk ve olmayacak bir kıyasa kalkıştı. Ateş çamurdan daha üstünlülür diye bir kıyasa gitti. O bu davranışıyla kendisini Allah ile denk tutuyordu. Haşa. Çünkü Allah Azze ve Celle böyle bir şeyden münezzehtir. Adeta şeytan şöyle demek istiyordu. Allah böyle diyor ama ben de bu işi böyle görmekteyim. İşte bu yüzden iblis Allah'ın lanetine uğradı da rahmetinden uzak kaldı. İşte insanların hidayet ve sapıklık fırkası diye ayrılmalarda böyle bir başlangıçla ortaya çıkmış oldu. Nitekim Tegabun suresinin ikinci ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Sizi yaratan odur. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı görür. Ancak Peygamberlerin getirmiş olduğu davete katılanlar, onlara icabet edenler, Allah'ın indirmiş olduğu kitaplara iman edenlere ve peygamber olarak gönderilenlere inananlara gelince işte bu fırka Rahman'ın velileri ve dostlarıdır. Allah insanlara rahmet olarak peygamberlerini göndermiştir. Ancak uzak duran, büyüklenen ve şeytan gibi davrananlar ise şeytanın velileri ve dostlarıdır, onun yandaşlarıdırlar. Bu iki fırkadan bahsetmeden önce mutlaka bilmemiz gereken bir şey vardır. O da şu husustur. Allah Azze ve Celle kullarına tüm hüccet ve delilleri gösterip ortaya koymuştur. Onlara şeytanın düşmanlığını öyle ki hemen onun Adem Aleyhisselam ile olan kıssasından sonra açıklamıştır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sadece Adem kıssasıyla şeytanın düşmanlığını birkaç defa zikretmekle kalmamış, Aksine işin önemini açıklamış ve Adem Ademoğullarının ondan uzak kalmaları uyarısında bulunmuştur. Kur'an'ın birçok yerinde ve ayetlerinde insanın şeytanın kulak, şeytana kulak vermemesini, sırat-ı müstakimden yüz çevirmemelerini bildirmiştir. Bakara 208. ayetinde ''Ey iman edenler, hep birlikten silme, sulhe ve selamete, İslam'a girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin çünkü o apaçık düşmanınızdır.'' Bundan sonraki hatırlatmanın yanında uyarı bulunan şu ayeti görüyoruz. Rabbimiz azze ve celle buyuruyor ki: "Ey Adem oğulları! Şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerine e, göstermek için e, elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve kabilesi sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizi görürler." Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. Araf suresi 27. ayet. Kur'an-ı Kerim sadece bu açıklamalarla yetinmiyor. Ayrıca insanlara şeytanın planlarını da gösteriyor ki gerçek manada gözleri olanlar bunu görebilsinler, düşünebilsinler ve akıllarını başlarına devşirsinler. Nitekim iblisten bahisle Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. O da yani şeytan da yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim demiştir. Onlara mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yara yaracaklar, putlar için nişanlayacaklar, şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattıklarını değiştirecekler dedi. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytan onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey de değildir. Nisa suresi 118-120. ayetler. Daha sonra insanlara Allah Azze ve Celle şeytan dostlarının pişmanlıklarını ortaya koyan kıyamet sahnelerinden bir sahneyi zikrediyor. Yunus Esraullah Yasin 59-61. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar, ey insanoğlu şeytana kulluk etmeyin çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedin mi? Ve bana kulluk edin. Doğru yol budur demedin mi? Şimdi de kendisinin peşinden gelenlerden uzaklaşmalarını bildiren iblisle ilgili bir başka sahne. Allah Azze ve Celle bu sahneyi İbrahim suresinin 22. ayetinde şöyle açıklıyor. Hesapları görülüp iş bitirilince şeytan diyecek ki şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi inkara çağırdım, siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz daha önce ben, beni Allah'a ortak koşmanızı reddettim. Çünkü zalimlere elbette acıklı bir azap vardır. Artık Allah'ın bu açıklaması ve beyanından sonra bir başka beyana gerek yoktur. Bilindiği gibi eşya kendi aslına döner. Bu duruma göre mademki iblis Adem'e düşmandır, hiç kuşkusuz iblisin peşinden gidenler de Rahman'ın dostlarına düşmandırlar. Bunlar aynı zamanda peygamberlere tabi olanlara da düşmandırlar. Bu bakımdan iki grup arasında birleşme imkanı yoktur. Şeytan taraftarlarının ve dostlarının ellerindeki silah, düşmanlık, savaş, haset, alay, istihza, alay etme, dalga geçme, hile, tuzak, aldatma gibi şeylerdir ki şeytan bütün bunları dostlarına ve taraftarlarına daima telkin edip durur. Şeytanın taraftarları, müminleri gözetleyip duran bir takım insanlardır. Fırsat buldukça ve güç yetirdikçe insanları Allah'ı anmaktan ve zikretmekten alıkoyarlar. Nitekim işin bu yönünü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde haber veriyor ve e, Allah düşmanlarının, Allah taraftarlarıyla olan alaylarını Bakara suresinin 12. 212. ayetinde şöyle bildiriyor. Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Bu yüzden onlar iman edenlerle alay ederler. Oysaki iman edip inkardan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. A'raf 66. ayetinde kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: "Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz." Buyurulur. Böyle dalga geçerler, şeytan dostları. Yine Muttaffifi'nin suresi 29 32. ayetlerinde şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Müminlere uğradıklarında kaşkes hareketiyle alay ederlerdi. Kendi adamlarının yanına döndüklerinde inananlarla alay etmekten zevk alarak dönerlerdi. Kafirler müminleri gördüklerinde şüphesiz bunlar yanlış yola girmiş sapıklardır derlerdi. Derler. Şimdi de Kur'an şeytanın yandaşlarının düşmanlıklarını nasıl tasvir ediyor bunu görelim. Bunlar müminlere karşı işlerinde nasıl bir kim ve düşmanlık taşıyorlar dinleyelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hac suresi 72. ayeti. Ayetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda kafirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Onlar kendilerine ayetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. De ki size bundan bu öfke huzursuz, huzursuzluğunuzdan daha kötüsünü bildireyim mi? Ateş. Allah onu kafirlere vaat etti. O ne kötü akibet, ne kötü varış yeridir. Evet, burada Allah Azze ve Celle açıkça bildiriyor ki, e, hani bazıları diyorlar ya, işte herkes Kur'an-ı Kerim okumasın, meal okumasın, ayetler okunmasın, bunu sadece ehl okusun. Allah Azze ve Celle bakın açık açık ne diyor? Ayetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda kim okursa okusun önemli değil. Ayetlerimiz okunduğunda kafirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Bu ayetler karşısında bu hoşnutsuzluk ancak kafirlerin tavrıdır. Bundan Allah'a sığınırız. İşte burada çok önemli bir gerçek yer alıyor. Bu gerçek şu. Adem Aleyhisselam ile iblis arasında meydana gelen düşmanlık öyle bir düşmanlıktır ki bu iblis ile Ademulları arasında sürüp gider. İnsanlar yeryüzünde bulundukları sürece de devam edecektir. İnsanlık tarihi aslında baştan sonra şu gerçeği doğrular. İnsanlar hidayette ve doğru yolda olanlarla heva, istek ve arzular ile şeytanın peşinden gidenler diye ikiye ayrılmışlardır. Nitekim Tegabün Suresi 2. ayetini az önce okumuştuk. Bu duruma göre dünyada ve ahirette bu iki grup arasında birleşme söz konusu değildir. Şeyhülislamı İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Allah'ın sünneti ve ilahi kanunu gereği şudur. Allah Azze ve Celle dinini hakim kılmak istediğinde bu durumda dinine karşı çıkanlara ve muaraza edenlere karşı, itiraz edenlere karşı tüm delilleri ortaya koyar. Böylece Allah Azze ve Celle sözleriyle hakkı gerçekleştirmek istiyor ve batılın tepesine hakkı bindiririz de hemen batılın işini bitiriverir. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gitmiştir. Evet, şimdi Nuh Aleyhisselam'ın kavminin ona olan düşmanlığına, Ad kavmine, Salih, Şuayb, İbrahim, Musa, İsa ve en sonunda Muhammed Aleyhim'ün ve teslimatın düşmanlarına bir dikkat edin. Sonra da bu düşmanlığı bir düşünün ki, cahiliye bu düşmanlıkla iman ehline karşı çıkmaktadır. Nitekim dünya durduğu ve insanlar da bir mirasçı olarak bunun üzerinde yaşadıkları sürece bu düşmanlık sürüp gidecektir. Bildiği gibi Rahman'ın velileri yani Allah dostları, Sadece Allah'ın kendilerini sevk ettiği yolda yürümekte ısrarlıdırlar. Şeytanın dostları da koyu bir cahillik, sapıklığı, karanlığı içinde yuvarlanıp gitmek isterler. Hep tağuta kulluk ve ibadet ederler. Bu tağut ister bir eş ve benzer olsun, tapınılan bir eş ve ortak olsun ya da istediği bir şehevi arzu, istek, bir cinsiyet, bir dil, bir sulta, bir hakimiyet, bir toprak veya... İlk atalarının dinleri olmuş olsun veya şeyh, cemaat önder, liderler olsun fark etmez. Zira hepsi tağut olma vasfında birleşmişlerdir. Nitekim Rabbimiz ne güzel buyurmuştur. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Bakara suresi 257. ayet. Rahman'ın taraftarlarına, dostlarına gelince bunlar Allah'a bağlı olup O'na mensup olanlardır. Bu kimseler Allah'ın bayrağı ve sancağı altında gölgelenmek isterler. Bunlar Allah'ı veli ve dost edinirler. Allah'tan başkasını asla dost edinmezler. Bunlar bir tek aile, bir tek ümmettirler. Öylesi bir birlik ki, nesiller ve çağlar üstü mekan ve vatan kavramları dışında bir tekliktir. Bu, kavimciliğin, cinsiyet ve ırkçılığın üzerinde bir birlik ve güçtür. Evet bu her türlü asaletin ve soyluluğun üzerinde bir tek aile ve bir tek ümmeti oluşturur. İslam dini hak ile batılın arasını ayırt etmek için gelmiş olan bir dindir. Aynı zamanda İslam dini ile cahili sistem arasını açıklamak, bunların aralarındaki farkı açıklamak için gelmiştir. Zira İslam, insanların bir araya gelmesini sağlayan unsur olarak ırkçılığı, renk, cins ve toprak bütünlüğü görüşünde değildir. Bunları temel unsur olarak kabul etmemiştir. Çünkü bu gibi şeyler tamamen eski ve yeni cahili sistemlerin öngördüğü şeylerdir. Bu bakımdan her iki cahili arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de eşittir. Birakis İslam, insanların bir araya gelme esasını Allah için sağlam bir akide temeline dayandırmıştır. Aralarındaki üstünlüğü de salih amele, takvaya bağlamıştır. Hucurat 13. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. ''Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız, ondan en çok korkanınız, takva sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haberdar olandır.'' İnsanlar Adem ve Havva'dan çoğalmaları veya her birinin bir anne ve babadan doğmaları itibariyle yaratılışta eşittirler. Bu açıdan soy ve soplarıyla övünmeleri yersizdir. Kendi kazançları da değildir bu zaten. Çünkü gerçek ve yegane üstünlük takva üstünlüğüdür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Arap'ın aceme, Arap olmayanlara, Acem'in de Arap olanlara bir üstünlüğü yoktur buyurmuştur. Yine e, hadisin devamında Aynı zamanda siyahın beyaza ve beyazın da siyaha bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takva iledir. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel rivayet eder bunu. Bir başka hadis. Allah Azze ve Celle sizden cahiliye kötülüklerini, kibre, gururu ve atalarla övünmeyi yok etmiştir. İnsanlar iki kısımdır. Ya takva sahibi mümin veya bedbaht bir facir. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir bunu da. Bu bakımdan, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dinini kabul etmeyen yakınlarından ve akrabalarından uzaklaşıp onlarla alakasını kesmiştir. Böylece kendisi müminlerle müminlere bizzat örnek olmuştur. Nitekim Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre kendisi şöyle buyurduğunu bildiriyor Allah Resulü'nün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç gizlenmek için açıkça şöyle buyurdular. Akrabalarından bir takım kimseleri kastederek, doğrusu falan aile benim velilerim, dostlarım değillerdir. Ancak benim velim Allah'tır ve salih müminlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor bunu. Yani günümüzde işte ben seyyidim deyip de velilik iddia eden deccallere, şeytan dostlarına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ta kendi zamanından bir reddiyesidir bu. Akrabalarından bir takım kimseler, Filan aile ve filan e, aile diyerek kendi akrabalarını kastediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Benim dostlarım, benim velilerim değildir. Benim velim Allah'tır ve salih müminlerdir buyuruyor. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yine insanların bana en yakın olanlar kimler olurlarsa olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar takva sahibi olanlardır buyurmuştur. Bunu da Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Şeyh Elbani Cami-ü Sagir'in bunun sayı olduğunu bilirdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisleri Rabbimizin şu ayetine uygun düşmektedir. Şüphesiz ki O'nun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin salihleridir. Tahrim Suresi 4. Ayet. Burada şu gerçeği öğreniyoruz. Müminler ancak Allah'ın velileridirler. Çünkü onlar Allah'ın murad ettiği şeye bizzat icabet edenlerdir. Her şeyi bizzat Allah Azze ve Celle'den almışlardır. Bir tek ona kulluk ve ibadet etmişlerdir. Bir tek ondan korkmaktadırlar. Halbuki diğer fırka böyle değildir. Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerinden herhangi bir peygamber kendilerini davet ettiğinde şu cevabı verirler. Bakara 170. ayetinde şöyle bürülüyor. Onlara, müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler. Yine bir başka ayette şöyle buyruluyor: Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resulüne gelin denildiği vakit, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyorlar ise de mi? Maide suresi 104. ayet. Allah velilerinin ve dostlarının nitelikleri ve vasfları ise şöyledir. Davete icabet, Allah'ın hükmüne ve şeriatına kesin boyun eğiş, ve onun emrine uyuş. Niteki Nur suresi 51. ayetinde şöyle buyrulur: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde işittik ve itaat ettik demek sadece müminlerin söyleyeceği sözdür. İşte asıl bunlar kurtuluş eğrenlerdir. Şeytanın velileri, yandaşları ve dostlarına gelince bunların en bariz özellikleri de şudur. Allah'ın hükmünden ve şeriatından yüz çevirmek Heva ve istekleriyle şeytana uymak. Nitekim Nisa suresinin 46. ayetinde şöyle buyuruluyor. Dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle dinlemez olası, ra'ina derler. Bir başka ayette, Secde suresi 22. ayetinde. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlara ittiklerinin karşılığı olan cezayı vereceğiz. Allame İbn-i Kayyum bu konuda şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalanlayanlar, ona uymaktan yüz çevirenler, şeriatından yan çizenler, dininden uzak kalanlar, sünnetine uymayanlar, onun getirdiğine bağlanmayan ve yapışıp tutunmayanlar, cehaleti iyice içine sindirmiş olanlar, heva ve fesadı kalbine yerleştirmiş olanlar, inkarcılığı ve reddetmeyi göğüslerine yerleştirmiş olanlar, tüm organlarından isyan ve muhalefet çıkanlar, işte bütün bu nitelikleri taşıyanlar her de şeytanın veli ve dostlarıdırlar. Hidayetül heyyara da bunu söylüyor. Şeytanın dostlarının ve velilerinin bariz özelliklerini şöylece sıralayabiliriz. Hak geldiği zaman sırf koltuklarının elden gitmemesi için buna karşı koyarlar ve hakkı çiğnerler. Ayaklarıyla onu teperler. Şayet bundan aciz kalırlarsa bu defa hakkı ortadan kaldırmak için saldırırlar. Eğer bunu da yapamayacak, yapmayacak olurlarsa bu defa Hakkın yollarında hile ve tuzak kurmaya girişir, değişik yol ve yöntemler denerler. Bunlar imkanları oranında böyle bir işi yapmaya her zaman müsaittirler. Eğer bütün bunlardan bir şey elde edemezlerse bu defa sokakları ve konuşmayı hakka verirler ve ama ondan yetkiyi, hüküm vermeyi ve uygulamayı kaldırırlar. Şayet hak üstün gelir ve zafer kazanırsa ve bu onların lehine ise bu defa hemen harekete geçerler ve hakka boyun eğerler. Fakat hakka gelişleri onun o hakkın gerçekleşip uygulanması için değil, sırf kendi amaçlarına, heva ve isteklerine uygun geldiği içindir. Nitekim Nur Suresi 50. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. ''Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıklarında bakarsın ki işlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler.'' Ama eğer Allah ve Rasulun hükmettiği hak kendi lehlerine ise ona boyun eğip gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var yoksa şüphe ve tereddüt içinde midirler? Yoksa Allah ve Resulü'nün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir. Evet, Nur Suresi 50. ayet dedim. 48-50. ayettir doğrusu. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleriyle yetinmeyen insanlar mutlaka sapık fırkalara sapıyorlar. Ya tamamen kitap ve sünnetten yüz çeviriyorlar, sahabenin menhecinden yüz çeviriyorlar yahut da e, bununla yetinmeyerek azım eksik görüyorlar adeta. Mesela işte sahabe zamanında şu yoktu, şöyle yoktu ama bu zamanda bu var, böyle hükmetmeliyiz. İşte mesela camileri terk, mescitleri terk etme konusunda işte sahabe zamanında İmamlar şöyleydi, takva sahibiydi, şöyleydi, böyleydi ama bunlar bırak faciri, günahkarı bunlar kafir demeye getiriyorlar. Tekfir ediyorlar ve camileri ne yapıyorlar? Tekfir ettikleri kimselere bırakıp gidiyorlar. Bunu yapmakla en büyük zulmü işliyorlar zaten. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer radiyallahu anh'den genel rivayette. Bunun pek çok tarihleri var. Rivayetlerde böyle farklı varyantlar var, ufak tefek ayrıntılar var her bir rivayette. Namazı vaktinden çıkaracak bazı yöneticileriniz olacak diyor. Siz diyor bu zamana erişirseniz namazı vaktinde kılın. Yani ferdi olarak namazı vaktinde kılın. Bunlarla da beraber kılmayı terk etmeyin diyor. Bunlarla beraber kıldığınızda size nafile olur buyuruyor. Düşünün ki namazı vaktinden çıkarmak küfürdür, şirktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açıkça beyan etmiştir. Namaz vaktinden çıkarmak şirk olmasına rağmen, küfür olmasına rağmen bunların arkasında namazı terk etmeyin diyor. Ne demek bu? Camileri, cemaatleri terk etmeyin demektir. Camileri, cemaatleri bu e, Allah'ın düşmanı olan insanlara bırakmayın madem öyle. Diyanet sahiplendi diye bu hainlere bırakmayın. Bunların rahatça istediklerini söyleyebildikleri, Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden tahrif ettiklerini rahatça konuşabildikleri, minberler haline getirmeyin buraları. Çünkü Müslümanın Allah'ı ibadet için buluşma yeri camilerdir. Mescidlerdir. Buralar şayet bunlara terk edilirse bunlar rahatlıkla tagutluklarını yaparlar. İslam dışı İslam'a aykırı sözlerini rahatlıkla söylerler. İnsanları hakka karşı kullanırlar. Şeytanın dostlarının sayısını artırmış olurlar. Ama en azından bu meclislerde, bu mescitlerde bulunduğumuz zaman bir imam yanlış bir söz ettiğinde Müslümanların toplu halde ona itiraz ettiğini düşünün. Ertesi hafta aynı şeyleri söylemeye cesaret edebilecek midir? Rükünleri e, tadile erkene uymayarak mı kıldırıyor namazı? Cemaat Bu konuda imamı şikayet etme hakkı da var. İmama itiraz etme hakkı var. Bunu yapmıyor. Kendi başına küsüp çekiliyor. Bunlar hep ferdi hareketlerden kalıyor maalesef. E, bunun yerine bidatler, sünnetleri ortadan kaldıran bidatler yerleşiyor. Bu sebeple e, bu gibi sonradan çıkan e, durumlarda da şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile gönderdiği din yeterlidir bize. Alınacak tavırlar, mesela yöneticiler, sahabelere baktığımız zaman e, haccaç gibi, işte Mervan gibi hatta mescitte İçki masası kurup alem yapan halifelerden bahsediliyor. Bunların arkasında namazı terk etmemişler. Tekfir edip ayaklanmamışlar o sahabiler. Şimdi sabiler mi? Kitap ve sünnet daha iyi biliyor. Şu zamanının yeni çıktılar mı? Sonradan türediler mi? Sözlerinde kitap ve sünnet. İşte delil kitap ve sünnettir dediklerini görürsünüz. Ama kitap ve sünnette geleni azımsarlar. Kendi kafalarından hüküm koyarlar. Kıyası Mesela dinde edileyi şeriyeden olarak koyarlar. Kitap ve sünnette gelenlerle yetinmezler. Kitap ve sünnetin küfür olduğunu söylemediği küfürler icat ederler. İnsanları bunlarla tekfir ederler. Ve aralarında hiçbir alim yoktur. İlim sahibi yoktur. En alim olarak kabul ettikleri kas kafalının birisi naslara aklı çalışmayan birisidir. bir kaçıdır ya da. Sahabenin menheci bunlar da söz konusu değildir. İşte Allah Azze ve Celle Nur Suresi'nin bu 48-50. ayetlerinde ve daha sonra 63. ayetinde e, özellikle e, çok önemli olan bir hususu beyan ediyor. Onun emrine muhalif hareket edenler ya bir fitneye düşmekten veyahut can yakıcı bir azaptan korksunlar, sakınsınlar buyuruyor. Muhalefet iki türlü olabileceği için azabı da Allah Azze ve Celle iki türlü zikrediyor. Yani tek bir muhalefetten bahsediyor ama azap iki türlü. Çünkü de iki çeşit olur. Dediğimiz gibi ya tamamen sünnetten yüz çevirmek bu azabı getirir veyahut da sünnette gelenine yetinmeyip bidat çıkarmak. Bu da kişinin fitneye düşmesine sebep olur. Mesela İmam Malik bin Enes Rahmi adam birisi Medine'deyken bir fetva soruyor. Ben ihrama nereden gireyim? Diye. O da Nebiy ailesatı ve Sam Zil Huleyfe'den girmiştir. Sen de oradan girmelisin diyor. O da diyor ki ben diyor daha geriden bir mesafeden ihrama gireyim. Böylece haccın yasakları başlasın daha çok ibadet etmiş olayım. Ben bunda senin için fitne görüyorum diyor. O da diyor ki neden fitne olsun? Bunda diyor daha çok ibadet var diyor. Ki haramlardan hacca saklarına hac ibadetine daha geriden bir mesafeden mi başlayacağım ben diyor. İmam Malik diyor ki işte diyor sana diyor Fitne olarak bu zaten yeter diyor. Bir şeyi Allah Resulü'nden fazla yapıyor olman, sahabelerin yaptığından fazla yaptığını düşünmen sana fitne olarak yeter diyor ve Nur Suresi 63. ayetini okuyor. Bakın bu adam Resulün sünnetiyle amel etmeyen birisi değil. Sünneti terk etmiş, ameli terk etmiş birisi değil. Amel etmesine rağmen sünnetin çizdiği sınırı aşan birisi, tuğyan eden birisi. Bu yüzden fitneye düşüyor. Terk etmekle zaten can yakıcı, azabı hak edeceği bildiriliyor ayette. Evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illan tevahdek ve estağfurike ve etubi ileyk. Allah izin verse önümüzdeki haftalarda iki sınıf arasındaki iman edenlerle küfredenler arasındaki düşmanlığın tabiatı konusuyla devam edeceğiz. Herhangi bir soru var mı?